kişi öldükten sonra arkasından 3. 40. ve 50. günlerinde Kur'an okutuyorlar. Ben de dinde böyle bir şey yok diyorum. Onlar da ölünün 40. gününde eti kemikten ayrılıyormuş diyorlar. Yok böyle bir dinde şey. Dinde böyle bir şey var mı? Yani 3. gün, 7. gün, 40. gün, 52. gün diye bir şey yok. Yani bunları biz Anadolu'da sonradan uydurmuşuz. Biz ateşe yiyedir bunlar. Kötü bir bidat. Yani siz ölen bir arka insanın arkasından hayır hasenat yapmak istiyorsanız, birisine yemek vermek istiyorsanız bir fakire ölenin adına sevap olmak üzere bir yardıma yapmak istiyorsanız bunu üçüncüde de yapabilirsiniz, dördünde de. Efendim, yedisinde de yapabilirsiniz, sekizinde de, kırkında da yapabilirsiniz, otuz dokuzunda da, ellikisinde de yapabilirsiniz, elli üçünde de. Yani hasreten üç, yedi, kırk, elli diye e, tespit etmek ve onlara da bir takım anlamlar yüklemek kesinlikle doğru değildir. Ne ayette var, ne hadiste var. Böyle bir şey yok yani. Tamamen sonradan uydurulmuş şeylerdir.